Açık Radyo'da Açık Dergi programına dinliyorsunuz. İkinci yarım saatimize başladık. Şimdi yaz evvel de söylemiş olduğumuz gibi bir kayıt söyleşiyle sizleri baş başa bırakacağız. Gün içerisinde gerçekleşmiş bir kayıt burada olacak. Nazım Ünal Yılmaz'la sanatoryumda açılmış olan Sibel Güzellik Salonu vesilesiyle bugün içerisinde buluştuk. Onunla pek çok konuya değindiğimiz söyleşinin kaydı bizlerle beraber olacak. Toplumsal cinsiyet trans kimlikler ve de güzellik hakkında konuşuyoruz. Evet, başlıyoruz. Sarkiye ismini veren, bütün kavramsal kavramsat oluşturan resim, Sibel'in hmm. öldürülmesi adlı Ayça, şu hmm. an gördüğümüz. Hmm. E, o zaman kaç 2014'te şey var, oldu e, gazetede bir haber vardı. Sevgilisi pezemengi olan sevgilisi tarafından sırtından makyaj yaparken bıçaklanan bir seks işçisini anlatıyordu haber. Ee, onu yapmak aslında resmetmek istedim. O yüzden resmin renkleri de bir gazete küpürü gibi. Bu evet. monokronluğu da oradan geliyor. Ee, sonrasında tabi bunlar arttı bu kadın cinayetleri. Aslında artan onların medyadaki görünürlülüğü oldu o, o süreçten sonra. Ve oradaki çok naif ve şey, hiçbir şey, naif ta tavır hani onunla ilgili hemen bir şey yapmak istemiştim amacım ama onunla ilgili bir sergi yapmak değildi ee, sonraki haberlerle birlikte beslendi bu fikir böyle içimde bir birikim oldu, bir şekilde kusmam gerekiyordu, böyle iç, bu sergiye bir şekil verdi, o yüzden ilk parça buydu bu işte resimde görüyoruz işte aynaya bakan bir Aynadaki görüntüsünü boyayan bir Hı -hı. erkek var. Aslında aynada kadına dönüşmüş. Hı -hı. İşte beden parçaları var arkasında onu bıçaklayan, ona vurmak isteyen. Hı -hı. Ee, sonra işlevsiz bir, e, adaletin işlevsiz bir tokmağı var orada. Hı -hı. Vurduğu yerden süt fışkırtan. Böyle <gülüyor> ee... bir... Şey. Canavar, bir köpek var o köpek aslında hayvan genel olarak resimlerde hep böyle insanı koruyan resimdeki ana karakteri koruyan savunan bir figür olarak koymayı seviyorum orada da köpek o canlılara karşı diğer meden parçalarına saldırgan formlara karşı e, makyaj yapan figürü biraz koruyan hı hı. o ö, bir objemi diyeyim <gülüyor> element Serginin başlangıç üretimi aslında başlangıç oldu. resmi buydu serginin evet. ee, ismi neydi? Sibel'in öldürülmesi, Sibel öldürülmesi. Ee, sonra işte bu resmi yaptım 2014'tü tarihi olarak hı hı. ancak sonra sergilenemedi bu iş Bayağı bir bekledi Ta ki bugüne kadar hı hı. Ee, sonrasında hani bu kavramsal çerçeve biraz daha gelişti, gelişerek devam etti. Sergilemedikçe zaten bir insanın içinde bir muhte gibi kalıyor hı. ve üstüne bir şeyler koyuyorsunuz. Hı hı. Ee, öyle oldu ve yanındaki parça oluştu ve böylece bir diptiye dönüştü burası. resim. Yanındaki parçayı anlatır mısın? Bir yanındaki türlü. parça e... Patchwork gibi ama Patchwork gibi, kadın çoraplarından kadın e, naylon çoraplarını hı hı. keserek birbirine dikerek yaptım bir parça. Ortada bir yerde de küçük bir parça var bu karakterin ismi neydi? Şimdi hatırlayamayacağım. Vinedipu'dan e, bir eşek karakterini. O da bir çocuk odası tül perdesinden kesip hı. koydum onu oraya. Hı hı. E, o fon e, kadın çorabından oluşan fonlar böyle bir e, bunaltıyorlar. Hı hı. Bir, bir gerginlik hı hı. var bir e, deri gibi aynı hı hı. zamanda hı hı. yüzülmüş bir deri gibi yüzülüp gerilmiş bir deri gibi ve onun arasında çok küçücük sıkışmış bir portre var eşeğin portresi hı hı. ve o eşeğin özelliği aslında hep üzgün olmasıdır rengiyle de çok uygundur mavi melankolik rengiyle ve diğer o çizgi filmdeki diğer karakterlerden farklı olarak bu eşeğin bir özelliği ee, eklem yerlerinde dikiş izi vardır. Sanki oyuncak bez bezden yapılmış bir figür gibidir. Diğerlerinde yoktur ama eşek öyledir mesela. O yüzden oradaki formundan trans bir karakteri özdeşleşebilecek, oradaki hı hı. o karakteri bir trans bir karakterle özdeşleştirdim. İşte onların bakışların, evi eşeğin bakışındaki hüzün ve o hüzünden gelen güzellik. Hı. Sonra o dikişli eklemler sanki sonradan oluşturulmuş dikilerek yapılmış ve canlı hı hı. o dikişlerle canlandırılmış formunu bulmuş bir canlı olduğu için ikisini yan yana getirmek evet. istedim. İkisi de aslında aynı resim. İkisi de bir nevi Sibel'in portresi. Hı hı. Bu trans karakter demişken başka bir çağrışım aslında. Yani hayvan ve insan arasındaki geçişlik güzel Onu da evet bayağı severek evet. kullanıyorum. O da çok hani çok bariz, bazen hatta korkutucu evet, <gülüyor> dönebilecek figürleri de oluşuyor. Bu senin şeyinde resim dünyanda bu geçiş ne? Tekan var evet. Şu resimde diyor. özellikle var yine. Buraya geçelim. <gülüyor> ha evet. Bu resim var mı? O, o taktı bu ıı, otoportre, Piroklo otoportre, a, otoportre. Ee, aynı zamanda bir yüzleşme. Ee, bu resimde aslında ilk tasarladığında, ilk tasarlandığında bir diptikti onun gibi, sadece yanında şey vardı. E, banyo fayanslarından oluşan bunun kadar bir e, yüzey daha vardı. Hı -hı kilolu çoraplarla olduğu gibi hı hı. ve banyo seramiklerinin içine gömme aynı formda bir aynaya sahipti. Hı hı. Asitle boyanmış bir aynaya. Çok güzel ee, bu, o haliyle buraya gelmedi çünkü o sabitti. Ee, tekrarda kurmadım kurmadı. <gülüyor> Yer yıkalmadı zaten bütün dolu ve onun için bir köşe gerekiyordu. Şöyle bir köşe. Hı hı. O köşeyi de sahip değiliz. Şurası olabilirdi onun için. Hı hı. Ee, burada da yine birçok resimde olan ortak olan bir şey var. Bu da o ilk resimlerden biri aynı zamanda. Ee, ortak şey yine e, karşı cinse ait bir ya da karşı cinse ait olduğunu düşündüğümüz bir elementin burada peruk söz konusu olan e, bana eklemlenmesi. Oradaki burundan, hani o büyük burunlar hep benim kendi burnum. <gülüyor> Ve e, aynaya baktığında kendisini e, bir ahtopot gibi görüyor, bir canavar gibi görüyor diyeyim. E, böyle zincirlenmiş. E, bir barışıksızlık hali var. Ki resimlerde genel olarak... E, Birkaç resimle tekrar ediyor işte. Şurada bir resim. Onun ismi. Kendimi hiç güzel bulmadım. Hı hı. Makyaj masasının karşısındaki karakter. Yani çünkü e, kendimi çocukken çok düşündüm ben. Kadın olsaydım pek güzel olmazdım herhalde diye. Çok düşünüp acı çektiğim oldu yani. <gülüyor> bu, bu kadar büyük bir burunla falan. Huzursuzluk. Huzursuzluk yani. ve o ergenlik... E, Acılarını da biraz yansıtıyor anlamda evet. ve e, ya, evet, o, bu, o hayvanlar kimi zaman işte koruyucu oluyorlar, kimi zaman e, kendisini o hayvanlara benzetiyor Hı -hı. resimdeki figürler, onunla özdeşlik kuruyor, kimi zaman onlarla arkadaşlık ediyor. Hı -hı. E, Evet. O yüzden o hayvanlar var. Ve bazen canavarlaşıyorlar. Şurada evet. galiba. Evet orada bir bayağı bir canavarlaşıyor ama e, canavardan aslında diğerlerinden farklı değil. Orada evet. canavar gibi gözüken, daha erkek gibi gözüken evet. figürken evet. aslında o arkadaki kadın kafaları, kadınlar o erkekten daha e, az çirkin değiller. Evet. E, sadece erkek... Hayvani bir görüntüyle canavarlaşırken arkadaki kadınlar e, klasik e, bir makyajla mavi göz sarı saç e, güzelliği üzerinden canavarlaşan kadınlar belli bir güzellik anlayışını dayatan dayattıkları için canavarlaşan kadınlar olmardı. Böyle. Evet ben de tam o geçiş diye soracaktım zaten güzellik salma meselesi niye senin için önemli diye ama bir yandan da burada şey. E, Yorgan var o. Evet yorgan var. Başka bir şeyde bir üretim. Evet malzeme olarak bu sergide aslında tekstil var. Hani genel evet. olarak başka son süreç üretiminde daha fazla tekstil var. Tuvalin tuvale ek olarak. Hı hı. E, onları bu sergiyi yedirmeye çalıştım tabii. Yani hı hı. evet yedirmeye çalıştım. Evet, i̇şte oradaki yani. havlu da, kilolu çorap da, bu yorganda. E, bu yorgan zaten bizim aşina Hı. olduğumuz bir form hani ge evet. geleneksel işte bu yorganı seçmenin birinci sebebi zaten çok güzel bulma. <gülüyor> İkincisi hani bu malzemeyi güzel bulmam İsmi zaten... miydi bu yorganı? T i̇smi var mıydı? Satan, bile... yorgan, <gülüyor> satan yorgan, <gülüyor> yorgan evet. Üstündeki evet. figürü sen mi yaptın? Onu ben yaptım. yaptım söyledim, ben. Ona, e, amaç yani bu yorganı seçmenin birinci sebebi e, düğünün evlenecek kızların çeyizinde olan bir obje olması Hı. uzun bir süre hala çok artık çok popüler değildir büyük ihtimalle yani o dünyada değilim hiçbir bizler değiliz <gülüyor> en ama Hı. belki büyük, hala bu, bu atölyeler olduğuna göre bu, var, bu, bu tabii yorgancılar olduğuna göre demek ki hala çeyizine bu yorganları yaptıranlar var evet. e, o yüzden e, hoşuma giden bir obje yani bir çağrışımları zengin oldu. İnsanların, kadınların evlenmeden önce sandıklarına koydukları bir şey. Onun dışında üstündeki imgeyi tabii seçerken öyle ornamental ve süsleyici olsun istemedim. Çünkü amaç aslında üstündeki imge vurulup yerde Nasıl denir tam bilmiyorum onun ismi. Evet yerde bu yatan, yerde yatan e, cinayetten, sonra, cinayetten sonra, sonra yerdeki cesetin etrafını tebeşirle çizerler ya. <gülüyor> bu formun aynısı. Hatta kenarda bıçağı da duruyor, bıçak da düşürülmüş. Evet. O bıçak bıçağı da silahı ya da bıçağı da etrafını çizerler. Aynı şeyin yorgan üstüne e, işledim. E, altındaki gazete insanlar böyle bir ikileme girdiler evet, yorgan çizim. kirlenmesin diye mi konulmuş da kenardan çıkmış <gülüyor> diye evet. yani yorgan kirlenmesin, kirlenmesin diye koysaydım onu oradan kenardan göstermezdim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onun da bir amacı işleği var çünkü hani o yolda kamusal salınandaki <gülüyor> bu cinayetlerin üstüne cesetin üstüne gazete sererler ben de o gazetenin üstüne bir de bir yorganlık bir yorgan sermek istedim çünkü Hı. bu yorgan aynı zamanda e, o cinayetleri o cinayetlerle bir şekilde şöyle ilişkili, dediğimiz gibi o evliliğe giden heteroseksis, ateerkil bir evliliğe evrilen ilişkilerde bu yorgan sandıkta saklanır. Ve o heteroseksizin bir cinayetle sonuçlandığında nihayet o yorganı çıkartıp gazete yerini o cesetin hı. üstüne sevebilirim. Hı hı. Ee, biraz ona gönderme yapsın istemez. O, o yüzden. Orada yorganı ilk gördüğünde ben figürü yani gezerken fark ettim sonra ikinci görüşümde bir de böyle bir gariplik var. Yani burada işte bir cesetse gördüğümüz ya da cesetten hı hı. geriye kalansa yani espasın içerisinde aslında bir yandan da espasa dahil oluyor. Yani çevresinde evet. dahil oluyor ve seçilemez vaziyette. Ee, bakmak, e, bir kan gibi gözüksün evet. biraz da işte. yani Mekanın içerisinde o kırmızı renkli olmasının sebebi o. Biraz <gülüyor> kan gibi, ak akıyor gibi. Zaten basamaklı evet. bir yere koymamın sebebi de o. Göl gibi değil, akıyor gibi olsun istedim. <gülüyor> ee, ama dediğin şey şu, şu anlamda çok doğru. Ben sergilerde, resimlerde... Bütün işlerimde tek bakışta algılansın, okunsun, kendisini hı hı. göstersin iş istemiyorum. İzleyiciye hatta böyle bir e, yöntemi açıkçası ucuz ve e, politik olarak da yanlış buluyorum. Estetik olarak da yanlış buluyorum. Çünkü hı hı. E, bu, bu kitchen yaklaşımadır, bu Hollywood estetiğidir, bu Rönesans'ın e, kitleleri... E, belli bir inanca yöneltmek için kullandığı merkezi kompozisyon anlayışıdır. Hı hı. E, o yüzden imgenin, hikayenin, tuvalin tam ortasında olduğu, naturalist bir anlayışla boyandığı bir görüntüden bilerek kaçıyorum. Hatta Çünkü biraz onu ağdalaştırıp, karmaşıklaştırmayı seviyorum ki hı. izleyici tuvalin karşısında zaman geçirsin, hı hı. baktıkça bir şeyleri çıkarsın ve e, yani bak bir tecrübe yaşasın tuvalin karşısında. Bir bakışta anladım deyip ki genelde öyle oluyor ben artık sergilere gittiğimde sergileri 15 dakikada geziyorum. Yani. <gülüyor> Şimdi çıkıyorsunuz. O olsun istemiyorum. Biraz zaman, Biraz zaman geçirsinler. Biraz baksınlar kendileri için bir, bir tecrübe yaşasınlar. Bel belki de her şeyi görmesinler. O çok önemli değil ama e, o tecrübe çok önemli. Evet. Güzellik salonu fikrinin bir alt metni gibi de galiba bu zaten aynı zamanda. Aslında güzellik salonu çok spontan gelişmiş bir fikir. Ne olsun ne olsun ismi falan diye düşünürken ee, e, Sibel ismini çok kullanmak istiyordum. Zaten kitabı, serginin kitabını hazırlarken de Sibel'lere diye e, Sibel'lere atfettim kitabı. E, Sibel ismini çok kullanmak istiyordum. Sonra bu e, Tamamen rastlantısal güzellik salonu gördüm. Ha ben güzellik salonu olsun falan, madem öyle dedim. Hı hı. E sonradan, sonradan sonradan oturdu. Aslında genel olarak ta tavrım, işlerdeki tavrım da öyle. Çok bilinçle bilinç dışılık hı hı. hep birlikte hareket ediyor. Rastlantı ve e, ince hesap. ikisini de eşit oranda fırsat vermeyi çok seviyorum. İkisinin de önemsediğim yanları var. Ama sadece bu sadece bu olmuyor. Sadece rastlantı ya da sadece e, kurgu üzerine de gidince ya bir yüzeysarlık ya bir sıkıcılık gündeme geliyor. O ikisinin dengesini kurmayı seviyorum. Sibel Güzellik Salonu böyle çıktı aslında. Evet ile yani beraberiz Güzellik. bu arada. Sibel Güzellik Salonu sanatörlüğümde ne zamana kadar açık sergi? E, 15 Haziran. 15 Haziran, yani. Haziran diyebiliyordum ama daha bugün gördüm 15 evet. Haziran'a uzatılmış. Evet. Daha Güzel. Şey evet. de, izleyicinin dikkat meselesi işte nasıl bir iletişim içinde olduğu senin hı hı. ürettiklerinle resimlerinle bir önemli dedim benim için yani en azından evet. e, kanuna, konvansiyona uygun davranmamak bir yandan rastlantıyı ama bir yandan da işin abercesini de mu muhafaza etmek ama bir türlü böyle kararsızlık anı. Ama o kararsızlık anından ziyade benim şöyle bir sorun var. Performans oldu bu sevgiyle önemli hı hı. bir kısmıydı. yani aslında izleyici bir e, tür saygın içine katman ya hı hı. yönelik bir çağrı. Geçtiğimiz hafta sonu olmuş. Hı hı. Biz kaçırdık gerçi ama hı hı. E, cumartesi gün boyu e, yukarıda bir güzellik salonu e, şeyi var, kopyesi var. Evet. Bir, onun evet. bir imitasyonunu oraya kurmaya çalıştık. Evet, biraz orayı da anlatabilir misin? Ee, aslında yukarıda birkaç obje de var. Bir tane paravan var. Hı hı. bu Tangalarla yapılmış bir paravan var. Onun dışında Hmm, bu bir tezgah var üstünde e, ojelerin durduğu, bir aynanın bulunduğu, merdiven şeklinde banyo, kale yapılmış <gülüyor> oldukça antal sert bir makyaj masası gibi bir obje var. E, bunlar zaten vardı böyle Güzellik Salonu'nun bir parçasıydı ama sonra şey oldu, hmm, e, yani değinme, değinmem gerekiyor onadaki muhakkak. İpek diye, İpek diye bir arkadaşım var, İpek Hamzıoğlu Avusturya'dan, Viyana'dan, bir sanatçı bir arkadaşım. Ee, onun bir fikriydi aslında. Daha önce Viyana'da birlikte yaptığımız bir, onun yaptığı bir projeye kendisi şöyle diyelim bir Pantsy Nails salonu yaptı. İşte bir tırnak salonu yaptı, beni davet etti. Beni davet ettiğinde ben de şey dedim ben, Sadece beni değil 10 tane Ressamı davet etti ve o 10 Ressama e, Gelenlerin tırnaklarını boyattırdı Kendisi de oranın sahibi gibiydi İşveren gibiydi e, e, Beni de davet edince ya süper fikir dedim Çünkü benim de böyle Sibel Güzellik Salonu Diye bir mi olacak Bunu oraya uygulayabilir miyiz Senin bu projeni ve nitekim ben şeyi çok seviyorum, Doğa sergileri çok severim, kolaborasyonları çok severim. Hı -hı. Buradan önce başka bir sergi oldu. İkisi paralel devam etti, o geçen hafta kapandı bir Hı -hı. inisiyatifte, tünelde. Ee, seviş gelenek benim geleneğim değildir diye. Hı -hı. Ee, onu da yine bir başka kadın arkadaşla yaptık. Sonra bu performansı direkt bu mekanın içine sokarak İpek'le yaptık. Ee, o performans fikir olarak epeyinde, Hı -hı. E, birlikte e, benim yet geliş yaptığım objelerle buluştu. Çok Hı -hı. güzel olduğu anlamda e, ve tırnaklara ben cumartesi günü, açılış perşembeydi. Performans cumartesi, cumartesi 125 5 arası Hı -hı. E, gelen misafirlerin tırnaklarını boyadık. Orada da amaç e, şuydu işte İpek gelen misafirleri karşılayıp ellerine tırnak kataloğu gibi bir broşürü verip bekleme odasında onları ağırlıyordu hmm. bir çay kahveyle ve teker teker bana paravanın arkasındaki hmm. bana getiriyordu masaya tırnaklarım boyandı. Hmm. E, amaç şeydi tekrar edeceğim belki zaman ama. <gülüyor> e, amaç e, hem resmin... E, e, ilişkisini hı hı. hem e, onun malzeme olarak o ağırlığını anıtsallığını ve boyutunu küçültmek hı hı. E, daha e, tabiri caizse güncel bir formata e, resmi dönüştürmek gibi bir amaç vardı aslında işin içinde e, ve tırnaklar çok küçük tuallerim oldular benim o yüzden çok keyifliydi ikincisi ise e, İntim bir diyalog kurabilmek, samimi e, hatta e, Türkçe, m, samimi bir diyalog kurabilmekti. E, amaç mahrem, mahrem intim'in evet. tam karşılığını aradım. Evet. Mahrem bir diyalog kurabilmekti amaç. E, kısmen de bunu başardık. Herkes evet. çünkü bir ara çok kalabalık oldu. O yüzden herkese ayıracak zaman e, kısaldı. Kısalınca o mahrem diyaloğu geliştirmek zor oldu ama ee, birçok insanla da masada iki kişi oturduk Bana, elimin içine elini verdi göz göze geldik hı hı. Ee, işte dedikoduyu bir e, feminist forma dönüştürerek e, onun bunun hakkında konuştuk ee, işte Aşk hayatlarımız hakkında konuştuk, diziler hakkında konuştuk vesaire. Bunun üzerinden biraz Türkiye'deki kadını konuşmakta amaç aslında hmm. Türkiye'deki kadının konumu. Hmm. Ayrıt gerçi gelenlerin hepsi kadın değildi. Yani erkekler tırnaklarını boyatan erkekler de oldu. Hmm. Ee, sadece kadınlara yönelik bir performans değildi aslında ama. Hmm. E, Kadın, yani feminist politika herkese ilgilendiren bir politika. Sadece kadınların kurtuluşu için değil heteroseksüelleri de eşinselleri de kurtaracak bir politika. Feminist politika. Evet. O yüzden hitap ettiğimiz e, izleyici herkesti tabii ki. Yani evet. Performansla. Ama tabii erkekler değildi. Gelenler o kadar. Erkekler de vardı. Azımsanamayacaklar. E, az değil de evet. Güzel. Erkekler de oldu. E, tabii ki galeriye gelen Galeri izleyicisi olan erkekler de ya da kadınlar da aşağı yukarı nasıl bir zihniyetten geldikleri bellidir. Hani evet. e, biraz daha açık görüştür, liberaldir, kuayirdir falan. O yüzden büyük çatışmaları olmuyordu. Olma, olmasını zaten beklemiyordu. Hı hı. Biraz şeyden bahsedeyim. Sevgi, yani tek tek konuşma imkanı yok çok şey ama önemli evet. şeyler tartışmalar ya program sağlıkla temas ettik diye düşünüyorum. Eee Viyana'ya gidip geliyorsun. Hadi. biraz bahseder misin? E, nasıl geçiyor? E, üretim süreci nasıl daha şu anda İstanbul'dasın. Hı. Bundan sonra ne var hakkında bir acaba Eskişehir'de Türkiye'de Eskişehir'de okudum. Trabzon'luyum. Trabzon'da büyüdüm. E, Trabzon'dan sonra Eskişehir'e gittim. E, Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Oradan Anadolu Üniversitesi bitince de direkt kapağı Viyana'ya attım. E, çünkü çok bir seçenek görmüyordum kendi adıma İstanbul'da benim Hı -hı. için, gelecek için. İşte benim zamanımda biraz benden sonra değişti. Hani piyasa Hı -hı. patladı, bir sanat Hı -hı. ortamı coştu, bir sürü galeri açıldı, işler, genç sanatçılar iş satabilmeye başladılar. Hı -hı. Her ne kadar o e, patlama söndü, sönmeye başladıysa da, söndüyse de artık Hı -hı. E, öyle bir süreçti. Ben ona tanık olmadım. Benim ben gittiğimde çok, Türkiye çok gelecek vaat etmiyordu benim için. Özellikle e, orta sınıfın bile altından gelen bir e, e, ailenin bireyi olarak e, o Güzel Sanatlar diplomasıyla yapabileceğiniz iki şey vardı. Biri akademisyen olmak ki o da aldığım disiplin suçlarından dolayı kapanmış bir yoldu. E, ya da işte bir yerlere gidip çalışacaktınız ama o da... E, şey demek köle gibi çalışmak demekti yani Sanat yapmamak, resim yapmamak demekti benim için. Hı hı. E bundan daha kötü ne olabilir dedim. Yani daha kötüsü olamaz. Uf. Çektim gittim de <gülüyor> öyle hı. oldu. Ee, ondan öncesinde biraz rehber olarak çalışıyordum. Öyle ilişkilerim vardı yurtdışıyla. Viyana'da çok bayıldığım, ille de gitmek istediğim yer olduğu için seçtiğim bir yer değildi. O, den geldi kader <gülüyor> çok uzun yıllara kadar giymiş bir fikir Ve yani onun perdesindeki işte resimlerin içindeyiz şimdi hı hı. 2017 yılında yani ülkenin tamamen bulunduğu pozisyonu ve hani hepimizin malum tartışmaları hı hı. artık uzak durmaya çalıştığımız o tartışmaları hı hı. belki de resimlere bakarak biraz kendimizi uzak tutabileceğimiz tartışmaların içerisinde bu serginin açılmış olması nasıl bir kıymeti var özellikle izleyici bahsettiğim derin oradan aklıma hı hı. gelmişti aslında. Sibel Güzellik'in tüm tartışmalarıyla nasıl bir çok iddialı olmasına ama katkıda. Aslında Onları... bu sergi dört yıl ön, yani üç yıl öncesi için planlanmış bir sergiydi. Yani 2017'ye değil 2015-16 sezonuna planlanmış bir sergiydi. O yüzden ee, o zaman yapıyorsaydı ee, ki daha yeni yeni medyada bu kadın cinayetleri ee, trans bireylerin öldürülmesi, bu cinayetler medyada daha ilk kez aslında bu kadar popüler olmaya başlamıştı. Hı hı. Hemen takibinde zaten şey geldi, işte video kliplerde trans bireyler gözükmeye başladı. Özellikle de gördükleri haksızlık üzerinden anlatılmaya sadece bir tip olarak değil, komik bir tip olarak bir değil de daha sosyal boyutuyla yansımaya başlamıştı medyaya. E, o dönemde olsaydı daha cuk gibi oturabilirdi ama şimdi baktığımda aslında hala cuk gibi oturuyor evet. çünkü değişen bir şey yok ve hala aynı şekilde devam ediyor bu ama Türkiye ona eklemlenen başka bir sürü yeni <gülüyor> gelişmelerle gelişmeler <gülüyor> e, karşılaştı e, onlara dair de söyleyecek çok şey var ama e, açıkçası sanatçı olarak bir sergi bütün sorunlara değinemez zaten. İkincisi bir sanatçı da bütün sorunlara değinemez. Özdeşlik kuramayacağım. Otobiyografik bir bağlantı kuramayacağım. Hiçbir konuya eğilmek istemem çünkü orada samimiyetimi kaybedeceğimi düşünürüm. Yani Kafka şeyler Afrika'daki açlıkla ilgili bir şiir yazamam. Ya her ne kadar nazip bir Tiroşima'daki bombayla ilgili bir şiir yazmış olsa da e, en azından benim yapamayacağım bir şeydi. Ben dolayısıyla burada işte hani Kürt sorunu, <gülüyor> Türk Cumhuriyet'in başından beri olan bir sorun. Bu sorunla ilgili de bir şeyler yapamam mesela. O sorun. Düşüncem belli, tavrım belli ama yine de e, bununla ilgili bir iş yapmak benim ruhuma biraz Hı -hı. aykırı oluyor. Yani Hı -hı. Kendi samimiyetimi kaybediyorum, Hı -hı. Kendi eşimle olan ilişkideki samimiyeti kaybediyorum. Hı -hı. Dedikodunun feminist kullanışları zaten o yeteri kadar kıymetli. <gülüyor> <zaten zaten. gülüyor> belki notlara konu onu ben, ben düşmek istiyorum çok da dağıtmadan. Dedim. Evet, e, bir sonraki projesinin için var mı bir fikir? Buralarda mısın yoksa bir yanıda mı olacak? Çok karışık Plan aslında şey yani her şey çok karışık şu an, ee, Planlı hiçbir şey yok, ee, olasılıklar var Berlin'de iki, bir, iki proje var ama hiçbiri yüzde yüz şu an yani Haziran yaz aylarında netleşecek iki proje var Berlin'de. Viyana'ya gidince bir bakacağım orada neler yaparım, <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında Projesi çok yani. net bir şey yok. Döneceğim ama aslında tam bir dönüş değil sürekli gidip geliyorum. Ee, yani on, şş, yoruldum aslında yani ben de ne, ne istediğimi henüz bilmiyorum çünkü oranın vatandaşı değilim ben. Ee, dolayısıyla oradaki oturma hakkımı kaybetmemek için böyle bir e, mekit dokumam gerekiyor. Ee, sadece sebep bu da değil. İstanbul e, çok yorucu bir yer. E, sosyal hayat. Hayatın gerçekliği, gerçekliğin çirkinliği insanı çok fazla e, meşgul edip yoruyor. E, Viyana ideal bir inziva yeri. Çalışmak için, kapanmak için. E, o, o bağlamda Viyana'yı kullanmayı evet. seviyorum. Burada aslında tam da hani bugüne cevap ben dememi derken kastım buydu. Gerçekliğin çirkinliğine dair bir not olabilir gibi geliyor bana bu. Hiç, hiç evet. Yani bana Hı annem diyor, var. kuzenim diyor, herkes diyor. Arkadaşlar ne olsun bir kere de bir resim yap, içimiz göndüğümüz, gözümüz <gülüyor> açılsın. <gülüyor> <gülüyor> hep mi depresyon, hep mi acı, hep mi bir... <gülüyor> <gülüyor> Yani size evet. göre söylemiyor bir yandan da bak, evet, bak, başka Evet, başka Çok teşekkür ee, ee, ederiz Evet, açık radyo'yu dinliyorsunuz ve açıklar ki burada şimdi Nazmün Al Yılmaz'la yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Siber güzellik salonu. Söylediğimiz gibi 15 Haziran'a kadar sanatoryumda görülebilecek Asmalı Mescit'teki sergi salonunda yani toplumsal cinsiyeti konuştuk. Güzellik algısını şekillendiren şeylerden bahsettik söyleşimizde. Eğer kaçırdıysanız podcast kanalımızda olacağını da hatırlatalım söyleşinin.